da açık yeşil başlıyor benim itişahim ben de Ömer Madra ee, evet müzeyen perverde destekçimize teşekkür ediyorum galiba bir ses sorunu oldu değil mi evet, evet ama şimdi daha düzelecek benimki nasıl geliyor biraz derinden geliyor galiba tamam şimdi <gülüyor> daha iyi <gülüyor> tamam evet Evet mikrofonlarda bir sorun oldu özür dileriz e, müzeyen Pervan'a destekçimize teşekkür ettik başlarken <gülüyor> e, önce küçük bir e, gezi izlenimiyle başlayayım ben e, geçen hafta sonu cumartesi günü Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin bir etkinliği sayesinde e, son büyük mega projemiz Kanal İstanbul'u yerinde tetkik etme şansım oldu. <gülüyor> ...Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin yaptığı bir e, proje bu. E, yerel ve Bölgesel Demokratik Yönetişim Projesi. E, ve bu projenin bir parçası olarak... E, ...özellikle yerel düzeyde kararlara katılım e, konusunda... ...demokratik katılım nasıl oluyor, nasıl olmuyor... ...daha doğrusu daha çok nasıl olmuyor konusunda yapılan bir proje. E, bu proje kapsamında... E, İlginç bir yaratıcı bir toplantı biçimiyle toplantının bir yarısını <gülüyor> bir otobüs içerisinde yaparak e, Kanal İstanbul'un e, planlanan e, tabi henüz herhangi bir inşaat falan yok ama planlanan güzergahını güneyden kuzeye doğru kat ettik. E, böylece insanın e, gözünde daha iyi canlanıyor e, neye benzeyeceği bu projenin nasıl bir şey yapılmak istendiği. E, projeyi size daha doğrusu güzergahı kısaca e, tarif edeyim. E, Küçük çekmece gölü biliyorsunuz. Küçük çekmece gölünün e, hemen kuzey çıkışında <gülüyor> Sazlıdere var. Sazlıdere'nin e, biraz daha kuzeyinde de Sazlıdere barajı var. E, bu kanal e, bu üçünü yani gölü, Sazlıdere'yi ve Sazlıdere barajını içine alıyor. E, güney kısmı bunlardan oluşuyor ve sazdere'nin çıkışından itibaren sazdere barajının kuzey çıkışından itibaren ki bu zaten böyle hafif kuzey güney doğrultusunda bir e, göl e, baraj gölü e, buradan itibaren de kazmaya e, başlıyorsunuz ve e, Karadeniz e, kıyısında e, Terkos Gölü'nün hemen doğusundaki Karaburun'dan da e, Karadeniz'e açılıyor. E, bu e, şeyin uzunluğu 46 kilometre olarak planlanıyor ee, şeyin e, kanal İstanbul'un uzunluğu e, ve 46 kilometr 42 kilometre çok Pardon 5 buçuk milyar dolarlık bir e, bütçe tanımlanmış e, ve çevresinde de bildiğiniz gibi işte e, konut alanları Ticaret alanları falan filan e, bu şeyin e, Sazdere barajından itibaren e, Karadeniz'e kadar olan hattın tamamı tarım alanları Bu da ilginç bir nokta İstanbul aslında büyük bir şehir yani coğrafi olarak yüz ölçümü olarak ve bu şehrin %20'sinden fazlası tarım alanlarından oluşuyor hala %40'tan fazlası da ormanlardan oluşuyor bütün yıkıma rağmen ve bu proje son kalan tarım alanlarının önemli bir bölümünü içine alıyor. Ve e, insan orayı gördükten sonra yani baştan aşağı bu güzergahı kat ettikten sonra bu Kanal İstanbul'un aslında bir kanal projesi olmadığını daha iyi anlıyor. Çünkü e, çekmece Gölü'nün e, kıyılarından itibaren Tem civarından itibaren zaten çok sayıda site biliyorsunuz yapılmış durumda. Bu siteleri aslında kuzeye doğru arttırmaktan ve oraya yeni bir şehir kurmaktan bahsediliyor. Bu projenin mütemmim cüzü mü denirdi eskiden? Tamamlayıcısı da aslında yeni İstanbul projesi. Yeni İstanbul projesi denen şeyin de aslında Kanal İstanbul sayesinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu da 244 milyon metrekarelik bir alanda yapılacak olan e, ve iddialara göre 2,5 milyonla 7,5 milyon arasında insanın yaşayacağı varsayılan yeni bir şehir. İsmi şimdilik Yeni İstanbul. E, dolayısıyla aslında özetle şunu söyleyeyim. Bu Kanal İstanbul denen e, ve içinden gemilerin geçeceği böylece boğazı rahatlatacağı varsayılan kanalın Asıl amacı kanal değil, asıl amacı çevresine kurulacak olan bu yeni kent olduğu anlaşılıyor. Bu da işte sürekli söylendiği gibi özellikle şehir plancıları tarafından İstanbul'un meşhur bir böyle binlik planının dediğinin tam tersini yapmanın bir yolu oluyor. Çünkü kentin doğu batı hattında büyümesi gerektiği plana. Planın özünü teşkil ederken bu yeni İstanbul kenti tam tersine kuzeye doğru büyüten hem işte oradaki su havzalarını hem de ormanları yok eden bir şeye dönüşüyor. Bir de tabii bir tamamlayıcısı daha var Kanal İstanbul'un o da hemen kuzey çıkışında yer alan Kanal İstanbul'un hemen doğusuna denk gelen 3. havaalanı. Ve üçüncü havaalanının şu anda bağlantı yolları bu D10 denen yol bitmiş durumda zaten. Aslında altyapısı büyük ölçüde kurulmuş ve üzerinde bu 10 tane köprü olacak. Çevresinde 460 tane gökleren olacağı falan iddia edilen bu Kanal İstanbul-Yeni İstanbul kompleksi ve üçüncü havaalanı kompleksi. Tabii bir de üçüncü köprü var. İstanbul'u kuzeye doğru büyütüp bütün kuzey ormanlarının ve su havzalarının da tabii canına okuyacak bir proje olarak bir iç tutarlılık gösteriyor diyebiliriz. Yani ben gördükten sonra, yani teknik olarak yapılabilirliği hala tabii çok tartışmalı bir projedir ama ne murad edildiğini en azından kavradığımı söyleyebilirim maalesef. Evet, daha büyük bir projeninde. Dünya çapındaki bir projenin buradaki yerel e, uygulaması gözüyle de bakılabilir. Yani şirket kapitalizmi denen ve bütün hükümetleri de içine alan e, hatta yargı organlarını yalnız yürütme değil yargı organlarını da e, teslim alan e, yasama tabi. Büyük, çok büyük bir şirket kapitalizmi projesinin bir parçası olarak bakmakta da yarar var. Zaten çok önemli bir şey bu. Çünkü işte New York'taki bu büyük, New York şehrindeki büyük i̇klim halkların iklim yürüyüşü. yürüyüşünden hemen önce, bir gün önce gazeteci, yazar, düşünür ve aktivist Chris Hedges'le bir kilisede, işin ilginç tarafı. Ya tamız açık radyo'da yaptığımız bir söyleşi de tam da bundan bahsediyorduk. Yarın yayınlayacağız 9.30'da bunu yarım saat yaklaşık 20-25 dakikalık bir söyleşi. Ben deşifresini okuduktan sonra daha da önemli olduğunu bir kez daha anladım. Ve mesela burada şunu söylüyor. Yani ben soru olarak şunu yöneltmiştik kendisine. Bir son yazılarınızdan birinde Truthdig'de şirket kapitalizmi feda edilmiş bölgelerden bahsediyor. Yani eskiden mağduriyet bölgesi denirdi ama daha çok artısında feda edilmiş bölgeler önemli. Bu feda edilmiş bölgelerde tam ve rakipsiz bir hakimiyet kurmuş durumda. Politikacılar, hakimler, basın hatta eğitim kurumları bile şirket iktidarının diktası karşısında diz çöküyor... ...ve bu feda edilmiş bölgelerdeki aktivistler de Amerikalıların henüz daha tam kavramadıkları bir şeyi öğrendiler diyor. Şirketler kar uğruna yeryüzünü de yeryüzünün bütün sakinlerini de zehirlemeyi kabul ediyor. Bunda hiçbir sınır tanımıyorlar demişti. Ve... Yıkım günleri, isyan günleri adlı kitaptan yaptığımız bir alıntı kitabı hazırlarken diyor. Amerika'daki bu feda edilmiş denen bölgelere Batı Virginia'nın güneyindeki kömür madenlerinin bulunduğu mesela Apalachia dağlarına gittik diyor. Burada da dağ tepelerinin kaldırılması dedikleri bir yöntemle fiilen dağların tepelerini uçuruyorlar. Kellelerini kesiyorlar yani. Evet. Yani eskiden maden işçilerinin toprağı kazarak ulaşmaya çalıştıkları kömür damarlarını bulmak için dağları yok ediyorlar artık diyor. Suları zehirliyorlar, havayı zehirliyorlar, toprağı zehirliyorlar ve geriye tahrumar olmuş bir alan bırakıyorlar. Toksik bir bulamaç ve ağır metallerle dolu milyonlarca galonluk devasa birikintiler de buna dahil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 diyor ki dizginsiz ve düzenlemeden yoksun bir kapitalizmin devrimci bir güç olduğunu. Kendilerine koyduğu hiçbir sınır tanımadığını yazmıştı Marx. Kapitalizm her şeyi metalaştıracaktır. İnsanlar meta haline, gelir doğal dünyada meta haline gelir, sonra da bunları tüketene kadar ya da top ilk gün çökünceye kadar sömürür. Ve şimdi diyor bu güçler esas olarak zincirlerinden boşandı her yerde diyor. Türkiye'de de konuştu. Demek istediğim şu bu güçler ekonomimizin kontrolünü ele geçirdi ve politik sistemimizin kontrolünü tümüyle ele geçirdi. Hatta hükümetin ta kendisi oldular evet, belki de. Evet aynen öyle. Yani ekonomik rasyonellik diye adlandırıldıkları şeyin kemer sıkma dayatmalarının bize hükmetmesine yani hem insanların hem de gezegenin metalaştırılmasının denetlenmesini reddetmelerine izin veremeyiz. Buna izin verirsek diyor o zaman geleneksel iktidar mekanizmaları içinde hiçbir güç önüne geçemez. Yani gezegen açısından toplu intiharın önüne geçemeyiz diyor. Mesela Kuzey da denizin buzları nasıl erdi? Kaç defa konuştuğumuz bir şeyi anlatıyor. Yüzde kırkı gitti buzuların Shell de bunu bir iş fırsatı olarak görüyor... ...hükümetlerle birlikte diyor... ...hatta en çok kavga ettikleri... ...bunu heciz söylemedi ama... ...yani bildiğimiz şey... ...Rusya'ya ambargo uyguluyoruz... Ee, ...Ukrayna dolayısıyla... ...bütün dünya... ...ama Shell e, ...Gazprom... ...Rusların en büyük şirketi... ...birlikte Kuzey Denizi'nin altında petrol arıyorlar... ...hiç bir engel yok buna mesela... ...bir yerde düşman bir yerde kardeş...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 Buna gözlerini kapayarak yapacaklar diyor. Büyük kavga budur diyor yani. Bu İstanbul'la ilgili işin ayağında da tam benzer bir durum var. Hani bizim için şu anda 14-15 milyon olan İstanbul'un nüfusunun 25 milyona çıkması bu kadar kısa bir sürede örneğin İstanbul'da yaşayan bizler için bir kabus senaryosu gibi. Yani hem trafik açısından hem doğal kaynaklar açısından falan. Fakat bu tam bir fırsat olarak görülüyor aynen, işte. Ve aynen. yanına İstanbul'un hemen yanı başına bir... Yanı başına da değil, içine aslında 7,5 milyonluk yeni bir kent kurmayı, yüzlerce gökdelen dikmeyi oraya ve orada güya kendi içinde bir kent oluşturmayı ama tabii böyle bir şey mümkün değil. İstanbul gibi bir çekim merkezin yanı başında böyle bir bağımsız bir kent olması da mümkün değil. Ayrıca zaten aynı kaynakları kullanacak, aynı su kaynaklarını kullanacak bir yerden bahsediyoruz her şeyden önce. Tam da işte felaketten e, sebeplenmenin bir örneği e, olarak görünebilir bu da. Bu arada bir şeyi ekleyeyim. E, bu e, mega proje denen e, şey üzerine zaten Helsinki Kürtaşlar Derneği'nin e, çalışması da onunla ilgiliydi. E, Kanal İstanbul bunun bir örneğiydi. E, İstanbul'da yüze e yakın e, irili ufaklı mega proje oluşturdu. E, olduğu söyleniyor ve bununla ilgili de İstanbul Serbest Mimarlar Derneği tarafından açılan bir web sitesi var. Herkese girip onu incelemesini öneririm. Çok güzel tasarlanmış ve mevcut bütün bu projelerin girdisini, çıktısını, ne durumda bunları görebileceğiniz bir web sitesi. megaprojeleristanbul.com adresi. Evet. Mega, bundan bahsetmek. megaprojeleristanbul.com'a girip hani 3. havaalanından işte Riva kanalına Bir de öyle bir biliyorsunuz şey var. Kanal Riva diye bir şey var. Ömerli Barajı ile Riva arasında. Böyle rekreasyon amaçlı bir şey galiba ama tabii benzer ekolojik sorunlara yol açacak bir şey. Üçüncü kökten üçüncü alanına ve çeşitli şeylere kadar işte Çamlıca Camii'nden tutun da işte Tarabya mıydı orası? Tarabya'daki yat limanına kadar falan böyle irli ufaklı. E, tamamen tepeden empoze edilmiş, hiçbir demokratik katılımda alakası olmayan e, projelerin bir araya getirdiği bir yer. Bunu da te, e, tavsiye ederim. Burada bir tane de formül veriyorlar e, hazırladıkları notlarda. Çok hoşuma gitti o da. Machiavellian formülmüş bu. E, mega proje formülü. Az gösterilen masraflar artı fazla gösterilen gelirler... Artı az gösterilen çevresel etki artı fazla gösterilen ekonomik kalkınma etkisi eşittir. Mega proje deniyor. ve Bütünüyle de hani söylenen her şeyin özellikle mega şey Kanal İstanbul'la ilgili tanıtım filmlerine falan bakarsanız. Bu işte 2011'de Erdoğan tarafından duyurulduğunda orada bir kez daha seyretme şansımız oldu tam bir luna park projesi çiziyorlar. Yani çizdikleri projenin ne kent estetiğiyle ne mantığıyla faal alakası yok. Bir luna park tarif ediyor sanki. İşte her ülkenin birer şeyi olacak, binası olacak falan gibi saçma evet, sapan şeyler. Luna park aslında evet. ay'dan geliyor ya ama yani lunatik <gülüyor> kavramıyla da evet, tamamen. Çılgın yani delilik yani. Delilik, yani evet. Manyaklık evet. tarzı aslında bütün dünyayı ve evet, evet. çok yalnız yani İslami ilimleri olan Erdoğan ve AKP gibi yerlerde değil aynı zamanda Nikaragua'da devrim yaptığını söyleyen ve yeniden iktidara gelen mesela Daniel Ortega'nın hükümeti de Nikaragua kanalı yapıyor ve 40 küsur milyar dolarlık bir şey Orada da ikinci bir Panama kanalı yapıyor. Yani bunun... Panama da ikinci bir Panama kanalı yapmak istiyormuş bu arada. Öyle mi? E, he, eminim. Her, yani bütün dünyayı bir Luna Park'a getirme durumu var. Bunun sağ solu İslami siyanda olmuyor. Daniel Ortega işte bu. İşte küresel Şimdi, kapitalizm denen şeyde tam herhalde... Evet. Bu, bununla ilgili herhalde daha üzerinde durabilir. Konuşabilir, <gülüyor> konuşabiliriz. Evet, bir ara bir kısa... E... Müzik arası verelim. Bu Leonard Kohenin'son son albümü, "Popular Problems". bir dinlemeye başlayalım. hogy miért. Azt hiszem, hogy ez I'm slowing down a You want to get there soon I want to get there last It's not because I'm old It's not the life I led I always liked it slow That's what my mama said I'm lacing up my shoes a zamk. It's, It's not because I'm old It's, It's not the life I had I always like to slow, slow. That's, That's what my mama said, said. I'm You're slowing down with you I, I never, never left, left it fast You wanna, wanna get there, there soon. soon I, I wanna, wanna get there last So baby, so baby let me let go, go. You want megint back in town in case Değil mi yaptı bu evet. albümü ee, ve ben e, hani yaşlı olduğum için böyle ağır yavaş parçalar yapmıyorum ben hep böyleydim annem de öyle derdi zaten diyor. <gülüyor> Çatlaktan Sızan ışıkta e, çok ayrıntılı olarak ele alınıyor bu parçalar bütün hmm. albümde. Ama bence son e, albüm gerçekten çok iyi. Yani e, son yıllarda yaptığı birkaç albümle karşılaştırıldığında çok çok iyi. Evet gü e, Güven albüm ve olduğunu Güzel kardeşler de bunu aynı kanıtlar hmm. bütününü çalıp yorumladılar. Biz de birkaç hafta e, birkaç parçasını çalmaya çalışacağız. Demin konuştuğumuz konuya yakın bir mevzuyu George Monbio geçen ay yazdığı Guardian'daki yazısında yazmış. Biraz ondan da bahsedelim. Yazının başlığı iklim krizini ya da iklimdeki erimeyi durdurmanın yolu. Ozon tabakasıyla ozon tabakasını kurtaran hmm. e, cesaretten geçer diyor yazının başlığı kısaca e, ve bir yazının başında da bir filmden bir sahne anlatıyor The Magnificent Seven Deadly Sins diye bir İngiliz komedi filmi e, komedi yani. 1970 evet. Spike mi? Milligan değil mi Spike Milligan'ın filminden bir sahne aktarıyor orada diyor e, bir çiftliğin kapısını açmaya çalışan bir adam bir karakter var e, Slot karakteri e, Siplin kapısını açmaya çalışıyor fakat elleri cebinde ve elini cebinden çıkarmak istemiyor yani. Herhangi bir niyeti yok. Niyeti öyle. yok. Eller cepte kapıyı açmaya çalışıyor fakat hani elini cebinden çıkarsa mandalı kaldıracak kapıyı açacak. Elini cebinden çıkarmadığı için işte yükleniyor kapıyı altından geçmeye çalışıyor üstünden atlamaya çalışıyor. Yapmadığı kalmıyor kendini çok ciddi biçimde yaralıyor falan fakat açamıyor. Kapıyı. İşte bunu George Monbyo tam da iklim değişikliği ile ilgili dünya ülkelerinin hükümetlerin yaptığı şey olarak gösteriyor. Yani elini cebinden çıkartıp mandalı kaldırsa kapıyı açacak ve bu krizi çözecek ne yapması gerektiği çok belli. Fakat hiç böyle bir niyeti yok hükümetlerin diyor yapması gereken tek bir şey var çünkü diyor. Hükümet etmek yani bir hükümetin asıl yapabileceği şeyi yapmak istemiyor. Ama yararına bir iş yapmak. Bir iş yapmak bir mevzuat ya da bir kanun çıkartmak ve bunu uygulamak. Bu da nedir ne yapılması gerektiği çok belli yeni fosil yakıt kaynaklarının çıkarılmasını engellemektir diyor. Bunun için bir şey yapılabilse bir yasal düzenleme yapılabilse dünya çapında bu işi çözmenin çok kolay olduğunu aslında herkes biliyor Ve bunun bir örneği de ozon tabakası meselesinde yaşandı diyor. 1986'daki Monreal protokolüyle e, ozon tabakasını incelten gazların biliyorsunuz üretimi yasaklanmıştı. Ve e, son e, yapılan Birleşmiş Milletler'in e, açıklamasına göre bunu geçen senelerde bir benzer çalışmayı açık yeşilde konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, gerçekten ozon tabakasının kendi onardığı gösterilmiş tekrar. Yani... Eğer bu hızla giderse 2040 civarında ozon tabakası e, eski haline geliyor. Ve bu tamamen bu maddelerin yasaklanması ve bu e, yasaklamada tamamen uluslararası bir şeyle olmuştu. Anlaşmayla olmuştu işte Monreal protokolüyle. E, yani bunun mümkün olduğunu gösterdi dünya aslında diyor. Fakat diyor onun neden şimdi tekrarlamadığı, tekrarlanamadığının e, şeyi tam da e, bu... Kuralsızlaşma denen ya da işte neoliberalizm ne denen ne şeyin ne hale geldiğiyle ilgili. Çünkü diyor bu Montreal protokolünün yapıldığı ozon tabakası meselesinin yaşandığı dönem 1980'lerin ilk yarısıydı. Ve daha hani başlamıştı ama bu kadar yerleşmemişti bu neoliberal düzen. O zaman diyor Margaret Thatcher bile bugünkü serbest piyasa savunucularının söylediği lafları hayalinden geçiremezdi. Yani hiçbir regülasyon olmadığı, devletlerin hiçbir şeye karışmadığı bir sistemi Dolayısıyla bu Montreal protokolün en büyük savunucusu da Thatcher'dı o zaman. Onun sayesinde aslında biraz da yürürlüğe girdi ve başarılı oldu diyor. Şimdi diyor eğer düşünüyorum da eğer ozon tabakası meselesi bugün yaşansaydı acaba bu önlem alınabilir miydi? Büyük ihtimalle diyor bütün iplerin işte devlet şeylerin, şirketlerin eline bırakıldığı bu düzende böyle bir şansımız olmayacaktı. Ve yani Şey olarak da e, tabii bu klorofloro karbonlar gibi ozon tabakasını incelten gazlarla karbondioksit birbiriyle çok kıyaslanabilecek şeyler değilmiş gibi görünüyor bir taraftan. Ama aslında çünkü hani bir tanesi gerçekten bütün bir sistemin e, yan ürünü karbondioksit. Ama öte yandan yapılması gereken e, şeyin, Uygulama biçimi, uluslararası e, yükümlülük denen şey aşağı yukarı aynı şey. Dolayısıyla bunu yapmaktan başka da bir çarenin olmadığını söylüyor. Buna da market fundamentalism demiş. Piyasa yani, köktenci. Evet şimdi aynı şeyleri hem Chris Hedges yaptığımız biraz önce sözünü ettiğim mülakatta <gülüyor> net olarak söyledi. Yani bütünüyle. ...sistemi teslim, teslim alan... ...yeni bir neoliberal düzen var. Artık hiçbir açık kapı... ...bırakmıyorlar. Yani hiçbir şey yapılamaz hale... ...getirdiler işte. Bu naftalarla deregüle edilmiş... Kapı, ...sermayelerle... ...büyüme adı altında. Bir de... E, ...şey var. E, mesela Naomi da son kitabında... E, e, ...bu her şeyi değiştirir. <gülüyor> Kapitalizmin iklimle savaşı... Alt başlık kitabında net olarak şey için bunu anlatıyor. Mesela Danimarka'da gayet ilginç uygulamaları var. Ve Almanya'da da kısmen bu yenilenebilir enerji işte güneş enerjisi ya da rüzgar gülleriyle yapılabilme. Kamuyu da işin içine katarak ama tabii yerel halk da bunun geri dönüşü oluyor bu sistemlerin. Yani elektrik satabiliyorsun şebekeye kendi ürettiğin belediyeler ya da komünler işte cemaatler ne dersek onun adına ama bu o, aynı şeyi söylüyor aşağı yukarı client'da ve bu şeyden sonra yapılamıyor diyor. Yeni düzenlemelerden sonra bu 1980 öncesi uygulamalarda... ve müthiş başarılı Kanada şeyde Danimarka'da mesela ya da Almanya'da da halkla beraber yapıldığı için ...bu uygulamaların dışında şimdi bunları da yok etmeye yönelik bir taarruza karşı karşıyız çok önemli bir... Bu Paris sürecinde de mesela şu anda biliyorsunuz gelecek sene Paris'te yapılacak olan iklim zirvesi yeni şeyi ortaya koyacak, yeni rejimi ortaya koyacak... Ben hani biraz takip etmeye çalışıyorum neler konuşuluyor şu anda nasıl bir anlaşma çıkacak diye zaten geçen New York'taki liderler zirvesinde de izledik gerçekten de Montbiot'un söylediği gibi tek konuşulmayan şey bu sera gazı salımını durdurmaya yönelik nasıl bir regülasyon yapılacağı yani herhangi bir yükümlülük gerçek anlamda bağlayıcı yükümlülük falan asla konuşulmuyor yani sadece bir tane bildiğimiz şey var kirleten öder evet, kirleten ya. öderin de ötesinde şunu diyorlar aslında tek söyledikleri şey ülkelerin iyi niyetleri devletlerin hükümetlerin iyi niyetleri yani zaten bankimunda biliyorsunuz o iyi niyeti harekete geçirmek için güya, e, çağırmıştı liderleri yani gidecekler ve ben işte e, şöyle bir söz veriyorum pledge diyorlar işte şöyle bir taahhütte Ta bulunu bulunuyorum E, fakat e, yapmazsan ne olacak mesela diyelim ki hiçbir büyük yaptırım. bir taahhütte bulundun e, ama ya, kusura bakmayın olmadı yapamadık hiçbir taahhüt, hiçbir şey yok yükümlülüğün hiçbir e, yaptırım gücü e, Birleşmiş Milletlerim vesairenin yok ve tamamen şu anda bütün tartışma e, yeni piyasa mekanizmaları adı verilen bir tartışmaya döndürülmüş durumda nasıl olur da Yeni bir takım piyasa mekanizmaları yaratıp bu emisyon ticareti gibi hiçbir böyle yaptırım bilmem ne şu bu olmadan fosil yakıtlara falan dokunmadan sera gazını azaltırız diye cambazlık yapmaya çalışıyorlar. Tam da bu Monbiot'un bahsettiği filmdeki karakter gibi yani elini cebinden çıkarmadan acaba kapının üstünden atlayabilir miyim ya da alttan geçebilir miyim diye uğraşıp duruyor sistem ama yapması gerekeni aklına bile getirmiyor. Evet çok ama bu Paris şey çok önemli bunu bu güzergahı konuşmaya devam edeceğiz. Son olarak Monbiot'un daha sonraki 2 Ekim tarihli bir yazısında da insan beynindeki arıza başlığıyla kendisini <gülüyor> koydu. Son 40 yıl içinde işte WWF'in Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin verdiği raporda %50'sini omurgalı hayvanların... Yani hı hı. memelilerin, kuşların, sürüngenlerin, amfibilerin ve balıkların. Sadece 40 yılda hem de. Yani. Son 40 yıl içinde gitmesi ve bunu da böyle bir sağlıklı bir sosyal ve ekonomik sistemimiz olduğunu düşünmek. Bunun kadar büyük bir manyaklık olabilir mi? Kim bunu ilerleme diyebilir diye sorduğu bir şey vardı. Bunları konuşmaya evet. devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça